Sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim bir izleyicimiz selamun aleyküm efendim. Kardeşlerimize la havle ve la illa billahil alil azim zikrini çekmelerini buyurdunuz. Bu zikri vermenizdeki hikmeti öğrenebilir miyiz? Evet. Bütün kardeşlerimizin bu zikri fırsat buldukça yürürken, yatarken zikretmelerini söyledik. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bütün güç, bütün kuvvet, bütün kudret Allah'a aittir. İnsanı harekete geçiren Allah'tır. Her şeyin havale edilmesi gereken Allah'tır. Bununla beraber bir şeyi düşünürken o düşünceyi harekete getiren, hayal ettiren Allah'tır. Düşündüren Allah'tır. Eğer biz gönlümüz Rabbimizle beraber olursa, Rabbimizin muradını anlamaya başlar, hikmeti anlamaya başlarız. Bununla beraber doğruyu yanlıştan ayırt etme imkanımız da olur. Malum olduğu üzere ortalık kaynıyor, dünya kaynıyor. Daha doğrusu ateş her tarafı sarmış. Ateş müminleri sarmış. Müminler ateşte yanıyor. Şeytanı kovmak için, şeytanın orayı terk etmesi için bu zikri yapmamız gerekir. Şeytan bu zikri duyduğunda orayı terk eder. Oradan hemen kaçar. Okuldan uzak durur. Şeytan bizden uzak dursun diye yanlış fikirlere, düşüncelere, vesveselere kapılmayalım diye. Hakk'ı anlayalım diye. Bu zikri yapmamız gerekir. La havle ve la illa billahil azim. Bütün güç, bütün kuvvet Allah'a aittir. Bütün işler Allah'a döner, Allah'a aittir. Buna beraber o ali ve azim olandır. Onun bütün işleri Ali ve Azim'dir. Yücedir. Büyüktür. En büyüktür. Eğer Allah kurundan bir şeyi istiyorsa, kurunu yüceltmek içindir. Kuruna azamet vermek içindir. Onu büyütmek içindir. kemale erdirmek içindir. Azim yapmak içindir. Ali yapmak içindir. Onun için bize düşen <gülüyor> bu zikri yaparken, şeytanı kovduğumuzda Allah Gönlümüzde Ali ve azim olarak tecelli eder. Allah'ın her anda işi yürüttüğünü görürüz. İmtihana tabi tuttuğunu görürüz. Mesele, imtihanı anlayıp gerekeni yapmaktır. Doğru yapmaktır, güzel yapmaktır. Evet, imtihanı anlamak için bu zikri yapmak gerekir. Şeytanın bizden uzak durması için, kaçması için, bize vesvese vermemesi için bu zikri yapmamız lazım. Hakikati anlayıp, gerekeni yapmamız için, imtihanı kazanmamız için, hakikati görmemiz için bu zikri yapmamız lazım. İnşallah hep beraber bunu böyle yaparız. Evet. Efendim Mersin'den Halil İbrahim Şimşek, Selamun aleyküm Aleykümselam. Mersin'den sevgi ve saygılar diğer TV ve Efendimiz'e. Benim sorum bir münafık veya kafir, adı her neyse hocamıza tabi olabilir mi? Hocamızın anlattıkları esma böyle kişilerde görünebilir mi? Evet. Allah'ın isimleri bütün kullarında tecelli etmiştir. Bütün varlıkta tecelli etmiştir. O daha sonra kafir olsa da, münafık olsa da, müşrik olsa da o farkı etmiyor. Çünkü Allah her bir insan için ne buyurdu? Nefektu min ruhi. Ben ona ruhumdan nefettim. Allah'ın nefettiği o ruh esmaların Allah'ın isimlerinin terkibinden meydana gelmiş. Onun için ister müşrik olsun, ister kafir olsun, münafık olsun o isimler onun üzerinde görünür. Yani bir kafir merhamet edebilir, hayır işleyebilir, ikram edebilir, herhangi bir suçu affedebilir. Bunların hepsi Allah'ın isimleri. Tabi olabilir mi? diye soruyor kardeşimiz. Eğer tabi olursa ona vaat ettiğimiz Allah'a dost olmaktır. Allah'ın dostluğunu vaat ediyoruz. Tabi olursa iman etmesi gerekir. Allah'ı her şeyden çok sevmesi gerekir. Resulüne tabi olması gerekir. Allah'ın ipine, Kur'an'a sarılması gerekir ki tabi olmuş olsun. Yoksa ben tabiyim demekle kimse tabi olmuş olmuyor. Bizi dinlerken onu anlamaya çalışıp gönlünü, nefsini, imanını ona göre düzeltmesi gerekir. Allah'ın yoluna girip Koşmaya çalışması gerekir ki tabi olmuş olsun. Yoksa ben tabi oldum demek de kimse tabi olmuş olmuyor. Bununla beraber tabi olmak ne demekti? Ben de bunun gibi bir kul olmak istiyorum. Neyi anlatıyorsak, neyi söylüyorsak, nasıl yapıyorsak onun da bizim gibi yapmaya çalışması gerekir. Bizim gibi iman etmeye çalışması gerekir ki bize tabi olmuş olsun. Yoksa ben tabi oldum demek de kimse tabi olmuş olmuyor. Kimin gibi yaşıyorsak, kimin gibi yapmaya çalışıyor, yaşamaya çalışıyorsak, kimi kendimize örnek almışsak ona tabi olmuşuz. O bizim müşüdümüzdür. Bu şeytan da olabilir. O fark etmiyor. Evet. Efendim, <gülüyor> İstanbul'dan Bedivan isimli bir izleyicimiz. Selamun Aleyküm efendim. Bir sıkıntımı arz etmek isterim. Bir yıllık evliyim. Kaynanamla aynı evde kalıyoruz. Kaynanam sürekli laf söylüyor. Ailemi sevmiyor. Ailemin gelmesini hatta benimle görüşmesinden bile rahatsız oluyor. Sürekli kendi çocuklarını övüyor. Bugün kızımı alıp köye gideceğim. Gelinlerine onlar elin kızı, o benim kızım diye hitap ediyor. Onun dizi sevdası yüzünden evde sizin sohbetlerinizi dinleyemiyorum. Rabbime yönelemiyorum. Bu durumda nasıl durmamla durmam nasıl yapmam gerekir? Evet. Eğer bizi biri Allah'tan uzaklaştırıyorsa, Allah dememize mani oluyorsa, Rabbimizi anlamaya, tanımaya, tanımamıza mani oluyorsa, bununla beraber hayatı yaşarken sıkıntı veriyorsa, yapmamız gereken şey nedir? Tavrımızı ortaya koyup uzak durmaktır. Hemen evden ayrılmaları gerekir. Yapılması gereken şey budur. Eşini ikna etmesi gerekir. Bu dünyaya ebedi hayatımızı kazanmaya gelmişiz. Sıkıntı yaşamaya değil. Kaynana, kayınbaba veya eğer gelinini veya damadını evladı gibi görmüyorsa bir sorun var. Mutlaka evladı gibi görmesi gerekir. Asla evladından da ayırt etmemesi gerekir. Muamele yaparken hatta evladından bile daha dikkatli olması gerekir. Eğer bir de böyle küçümsüyorsa, yürüyorsa eğer biri onu çocuğuna böyle muamele ederse o kabul eder mi? Etmez. Eğer kabul etmiyorsa neden böyle muamele ediyor? Bu durumda kendini farklı görüyor demektir. Kibirlendiği demektir. Kibirlenmiş demektir. Şeytana tabi olmuş demektir. Dolayısıyla kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete giremez diye Resulullah Efendimiz onun için kibirli insanlardan, kendini beğenen insanlardan, başkasını küçümseyip gınyan insanlardan uzak durmak gerekir. Hele onlarla beraber yaşamak çok zor bir şeydir. Onun için yapmamız gereken şey hemen evden ayrılmaktır. Efendim Mehmet Tekdemir, selamun aleyküm efendim. Size bir sorum olacaktı. 5 yaşındaki oğlum sürekli bana... Allah şu anda ne yapıyor diye soru soruyor. Ne cevap vereceğimi bilemiyorum. Evet. Çocuğa nasıl bir cevap vermem gerekir? Bizi aydınlatırsanız seviniriz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çocuklarımız bize soru sorarken soruyu önce dost doğruyu cevaplandırmak gerekir. O anlamasa bile. Sonra onun anlayacağı şekilde izah etmeye çalışmamız gerekir. Yoksa Allah hakkında Yanlış bir bilgiye sahip olmuş olur ya da yanlış şeyleri düşünür ya da başkaları ona cevap verirse yanlış anlamış olur. Allah şu anda ne yapıyor? Allah şu anda, Allah her an bir şeyendedir buyurdu. Her an bir iştedir, her an bir tecelliledir. Şu anda Allah bütün varlığı her anda yaratıyor ve yok ediyor. Tecelli ediyor, yaratıyor. O tecelliyi yok edip bir daha yaratıyor. Yeni bir yaratılışla yaratıyor onu. <gülüyor> Aynı şekilde bütün işleri düzene koyan Allah'tır. Bütün işleri yürüten Allah'tır. Varlığa varlık veren, güç veren, kuvvet veren, hayat veren Allah'tır. bununla beraber insanı imtihana tabi tutuyor. Güzel yapsın diye, güzel yapıp güzel olsun diye, kazansın diye. Yani Allah şu anda bizi burada konuşturuyor. Konuşturan o. Bununla beraber kullarına dinlettiriyor. Dinletiren de o. Onlara bir şey öğretmeyi murad eden de o. Allah mutlaka her anda bir şeyindedir. Ve her anda kul Allah ile muhataptır. Bunu çocuğun seviyesine göre izah etmek gerekir. Ve sürekli her anda kul Allah'ın huzurundadır. Allah kulunun gönlüne her anda hayrı vahye ediyor. Güzelliği vahye ediyor. Onu alıp almamak, tercih edip etmemek kendi elindedir. Evet, çocuğa bunu da izah etmek gerekir. Bununla beraber kulü, insanı, varlığı varlıkta o tutuyor. O bizi varlıkta tutuyor. Kendinden o bize hayat vermiş. Bütün isimlerini o ihsan etmiş, ikram etmiş. Ona halife olalım. Onun adına işi yapalım. Ona abd olalım. Kul olalım. Onun güzelliğini kendi üzerimizde bir de dışarıda görüp onu sevelim diye, iman edelim diyedir. Onun sevgisini, tecellisini isteyelim diyedir. <gülüyor> Allah her anda bir şendedir ve her anda her şeyi yapan O'dur. Varlıkta tutan O'dur. imtihana tabi tutup Kazanmamızı isteyip, tercih etmemizi isteyen de O'dur. Ama kul, kendi tercihini kendisi yapar. İsterse Rabbinin kendisine vahyettiğini alır, gönlüne vahyettiğini alır, vahiy olarak indirdiğini, inzar ettiğini alır, bütün varlığı, kainatı, insanı kendini bir ayet gibi, bir kitap gibi okur, onu her birinin üzerinde Rabbini anlar, tanır, sever, ama isterse Rabbinden yüz çevirir, şeytanın verdiği vesvesenin peşinden gider. Kendini Allah'tan bağımsız bir varlık olarak görür, Rabbini kaybeder, kendini kaybeder, insanlığını kaybeder. Evet, çocuğun anlayacağı, anlayacağı şekilde izah etmeye çalışmak gerekir. Rabbini tanıtmaya, sevdirmeye, yakınlığını tattırmaya çalışmamız gerekir. Efendim İstanbul'dan Dudu Zarifoğlu. <gülüyor> selam hocam, canım sultanım. 14 Şubat günün mübarek olsun. Siveler hep senin olsun. Spiker selam olsun. Gönüllerin nurla dolsun. Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. 14 Şubat sevgililer günü galiba değil mi öyle? Evet. Sevenler günü. Mutlaka bir mümin için her zaman Sevgililer Günüdür. Her an Sevgililer Günüdür. Asıl sevgilimiz kimdir? Rabbimiz. Bizi yaratan Rabbimiz. O bizi seviyor. Bizim kendisini sevmemizi istiyor. <gülüyor> Bu sevgimizi ilan etmemizi, üzerimizde göstermemizi istiyor. Dolayısıyla kendisi için birbirimizi sevmemizi istiyor. Her şeyi sevmemizi istiyor. Evet, mümin, müminin her günü, her anı evet, sevgi doludur, sevgi günüdür, sevgi anidir. Her an için, her an onun için evet, sevgidir, aşktır, muhabbettir. Bütün kardeşlerimizin de o sevgi günü, sevgili günü mübarek olsun inşallah. Efendim, Ece Sule'ye... <gülüyor> Selam Muhammed Hüseyin hocamızın bugünkü nefis mertebeleriyle ilgili yazısında kişi mutmainne mertebesine mertebesini mürşitsiz geçemez demiş. <gülüyor> Diyarbakır dışında oturan bir için bu nasıl olacak? Evet. İster Diyarbakır'da oturmuş olsun, ister Diyarbakır dışında başka bir memlekette olmuş olsun. Tabi olmak gönül itibariyle beraber olmaktır. Evet. Şu anda bu sohbette kardeşlerimizin evine misafir olmuşuz. Yani beraber olmuşuz. Buna beraber nasıl tabi olunması gerektiğini, nasıl anlamamız gerektiğini evet, anlatıyor ve beraber oluyoruz. <gülüyor> Dolayısıyla kardeşlerimizin burada olması gerekmiyor. Bizi izlemeleri yeterlidir. Takip etmeleri yeterlidir. Dinlemeleri yeterlidir. Bu durumda beraber olmuş oluruz. Beraber yoruyu yürümüş oluruz. Bir de işin manevi tarafı vardır ki orada zaman, mekan söz konusu değildir. İşi yapan, yaptıran Allah'tır. Evet. İdminan mertebesine geçebilmek için böyle gönül beraberliğinin olması yeterlidir. Kardeşlerimizin bizi dinlemeleri yeterlidir. Sonra üzerlerindeki hal, halın değiştiğini görecekler eğer görüyorsa, bu durumda Allah demek ki işi evet bir vesileyle yapıyormuş. Onun için burada olması gerekmiyor. Televizyonu izlemeleri, sohbetleri dinlemeleri biraz da çaba gayret sarf edip yapmaya çalışmaları yeterlidir. İnşallah gereken yapılır. Allah o itminanı ihsan eder, ikram eder, o velayeti ihsan eder, ikram eder inşallah. Bu konuda en ufak bir tereddütümüzün olmaması gerekir. Bu sorumluluğu olduğu gibi üzerimize alıyor ve kabul ediyoruz. Kardeşlerimiz bu açıdan rahat olsun. Efendim Erzurum'dan Serdar Toksöz Selamun Aleyküm bir sorum olacak. Selam. Oy kullanmanın hükmü nedir? Hadis ve ayetlerle bilgilendirirseniz sevinirim. Allah razı olsun. Vesselam. Evet. Oy kullanmanın hükmü nedir? Allah ayet-i kerimede emaneti ehline teslim edin. Yani en güzel yapana emaneti teslim edin. <gülüyor> Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'yi fethettiğinde Mekke'nin anahtarları bir müşriktedir. Bir ailededir. Aile, aile müşrik aile. Hatta Resulullah Efendimiz, orada Kabe'de namaz kılmak istediğinde, buna da müsaade etmemişti hicret etmeden önce. Mekke'yi fethettiğinde, gidin anahtarları getirin dedi. Adam anahtarı getirmedi. Osman isimli müşrik. Hz. Ali Efendimiz'i gönderiyor, git al getir diyor. Gidip, Hz. Ali gidiyor hem anahtarları hem de adamın yakasını tutup getiriyor. Resul Efendimiz Kabe'ye giriyorlar. Putları deviriyorlar, temizliyorlar. Orada bir namaz kılıyor, dışarı çıkıyor. Resul Efendimiz'in amcası bekliyor ki anahtarı ona versin. Kabe'nin anahtarı. Kabe'nin anahtarını taşımak Araplar arasındaki en büyük şereftir. Nerede Osman diyor çağırın Osmanlı müşrik Kabe'nin anahtarını alıp Osman'a teslim ediyor. Bu işi güzel yapıyorsunuz, bu işe ehilsiniz diyor. Onun için anahtar sende kalsın. Evet, ne yapıyor? Hemen iman ediyor. Bu bir peygamber. Bu sıradan bir insan değil. Bu sıradan birinin yapacağı bir hareket değildir. Allah'a göre emaneti ehline veriyor. İşi kim güzel yapıyorsa ona veriyor. Hizmeti kim güzel yapıyorsa ona veriyor. Şu anda da o anahtar hala o ailede olmaya kalmaya devam ediyor. Çünkü Resulullah Efendimiz anahtarı almadığı için ona teslim ettiği için anahtar hala onlardadır. O hizmeti hala onlar görüyor. Onun için emaneti ehline vermek gerekiyor. Bak dinine bakmadı. Müşriye veriyor. Kim işi güzel yapıyorsa iş onundur. Oyimizi kullanırken bu durumda İşi kim güzel yapacaksa ona vermemiz gerekir. Yoksa böyle kendi kendimize hüküm verip, bu mümündür, bu Müslümandır diye de mesela bize bir kapı lazım olsa, managoza gitsek yani gittiğimizde hangisi Müslümandır diye mi soracağız? Yoksa en güzel kapıyı en uygun fiyata kim yapıyor diye mi soracağız? Eğer o ise en güzelini yapsın. En uygununu yapsın. En güzel kim yapıyorsa hak onundur. O layıktır. Onu ona teslim etmek gerekir. Evet. Onun için Allah ne burada Aleykir Kerime'de yaptığını güzel yapanları Allah sever. Mümin yaptığını güzel yapmalıdır. En güzel yapmalıdır. Eğer ondan daha güzel yapan biri varsa emanete ehil de odur. O'yu kullanırken böyle düşünmek gerekir. Resulullah Efendimiz'in yaptığı gibi yapmak gerekir. Allah'ın Emrettiği gibi. Emaneti ehline teslim edin dedi. Ehil olana teslim edin dedi. Evet. Efendim, Makedonyadan işref. Selamun aleyküm. Aleykümselam selam. Nur yüzlü efendim. Saygıyla ellerinizden öperim. Makedonyadan fakirliğiyle iftihar eden Allah'ın aciz kuluyum. Adım işref. Efendim, size bir şey danışmak isterim. Enfal suresinde... Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hani düşmanlarını düşmanlarının üzerine bir parça kum attı Ve ayet inmişti Attığını sen atmadın Allah attı ayeti nuzul etti Yani zahirde görünen Resulullah efendimiz Batındaki fiili zahire yansıtan Resulullah Allah faili mutlaktır lakin mazharı tam olan Hazreti Resulullah'tır ve inşallah sizin dilinizden dinlemek isteriz efendim. İnşallah senin müridun olma nimetini tattırır. Hazreti Allah saygılarımla hu. Allah razı olsun. Kardeşimiz zaten gayet güzel anlattı. Hem kardeşimize hem Makedona'daki kardeşlerimize selam olsun. Ayetin bir de baş tarafı vardır. Genel manada Onları siz öldürmediniz, onları Allah öldürdü. Ayetin baş tarafı böyle geliyor. Sonra attığın zaman, sen atmadın, onu Allah attı buyurdu. Bir genel manadaki Allah'ın tecellisi vardır, bir de özel manadaki tecellisi. Sahabeye olan, onları siz öldürmediniz, Allah öldürdü derken onu onları Allah'ın emriyle öldürdünüz. Bununla beraber, Onları öldürmenizde sizin için herhangi bir sorumluluk yoktur. Allah onları sizin elinizle öldürdü demektir. Bu genel manadaki tecellidir. Allah bütün kullarına böyle tecelli etmiştir. Eğer biri haktaysa biri Allah'ın emriyle hareket ediyorsa, işi Allah ile yapıyor. O sorumluluğu Allah üzerine almıştır. Onu seninle yaptım. Aynı şekilde bu hayır için de böyledir. Hidayeti veren Allah'tır ama hidayeti Allah kullarıyla taşır. Vahkini kullarına uğraştıran Allah'tır ama kullarıyla onu taşıttırır, peygamberiyle taşıttırır, peygamberiyle beraber olanlarla taşıttırır. Aynı şekilde herhangi bir kavmi helak ettiğinde de bu böyledir. Yine yapan Allah'tır, onu bir sebeple yapar. Onu neyle yapar? Onu rüzgarla yapar. Taş yandırarak yapar veya bir sayhayla yaptırır onu. Bir de özel olarak Allah'ın tecelli edip, kardeşimizin söylediği gibi, o Allah'ın tecellisini tam olarak masar olmuş bir kur ile, Resulullah Efendimiz ile yapması apayrı bir şeydir. Oradan mucize gösterir. Farklı bir mucize gösterir. Dolayısıyla zaten o beşeri bir muamele olmuş olmuyor. Mucize olduğu için Allah onu onun eliyle yaptı. Yapar. Böyle görmek gerekir. Ama özel manada herkesin bunu bir de kendi üzerinde görüp anlaması gerekir. Allah'ın yakınlığını kendi üzerinde tatması gerekir. Mesela gidip birine bir iyilikte bulunuyor, birine bir yardımda bulunuyor. Önce kendisine bakıp, evet Rabbim benimle bu kula bu kula ikram etti. Bana imkan verdi, beni bu yolda kullandı. Ama Allah bu kulü seviyor demesi gerekir. Bu kuluna benim üzerimden yardım edip ikram etti. Hem kendini görecek, kendisine muameleyi görecek hem karşısındakini görecek. Eğer böyle görürse, böyle bunu anlarsa Allah'a yakınlığı, Allah'ın kendisine yakınlığını tadar ve tatmış olur. Elbette ki bu bu e, Tatmanın sonucunda bir de özel manadaki o tecelli gelir ki Allah'ın tecellisine masarı olmuş olur ki asıl o zaman hakiki manada, gerçek manada bu sefer e, imam artık e, müşahadeye dönüşmüştür. O çok farklı bir hal, çok farklı bir imam. E, buradan anlamamız ve buradan kazanmamız gereken şey de budur ayeti böyle anlam, kendimiz için anlamamız gerekir. İnşallah Allah her birimize hayırda rahmet olmada böyle tecelli eder ve biz de Rabbimizin bize yakınlığını tadar. Rabbimizin bizi kullandığını bizim üzerimizden hayri, rahmeti, ikramı, güzelliği, hidayeti, imanı ikram ettiğini tadarız inşallah. Efendim Mersin'den Kemal Bala. Selamun Aleyküm Muhammed Abi ve diğer gibi mesela sorularım var. Cevaplar cevaplarsanız sevinirim. Allahumme salli ve Allahumme barik dualarının anlamı ve inneke hamidun mecid ne demektir? İnşallah dost doğru cevabınızı bekliyorum. Hocam ben doğru yolu bulmaya çalışan bir kulum. Sorularıma cevap verirseniz beni aydınlatmış olacaksınız. Muhammed abimi, diğer kardeşlerimi seviyorum, Allah'a amenet olmuş canlarım. Allah razı olsun. Elbette ki dost doğru cevap vereceğiz. Dost doğru cevap vermezsek, konuşmaz da zaten. Zaten herkes konuşuyor, anlatıyor. Eğer bir eksik olmasa, bir yanlışlık, bir terşik olmasa, neden konuşma mecburiyeti hissedelim? Herhangi bir soruyu sorarken onu öğrenmeye çalışmak gerekir. Bizim bilgimizi tasdik etsin diye soru sorulmamalıdır. Bu soru soru olmaz. Soru sorarken bilmediğimiz şeyi soralım. Rabbimizi soralım. Rabbimizin muradını soralım. İnsanı soralım, kendimizi soralım. Evet, Allah'ın ayetlerini, vahyinini soralım. Kardeşimiz Allah mesaleye ala Muhammedin ve ala Muhammed, kema sellete ala İbrahim ve ala İbrahim. İnek Hamidun Majid. Bu bir dua, bu ayet değil. Duadan önce her birimize düşen Kur'anın özü özeti olan Fatihayı öğrenmektir, anlamaktır, dos doğru anlamaktır. Evet. Sonra ayetleri okuyup. Fatiha ile beraber anlamak gerekir. Sonra hangi dua varsa hikmetini öğrenmeye, anlamaya çalışmak gerekir. Bu duayı Resulullah Efendimiz yapmıştır, yaptırmıştır. Ne demek? Hz. İbrahim, Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın aynı zamanda atasıdır, ceddidir, dedesidir yani. Nasıl ki peygamberler dua ederken Hazreti Yusuf'un babası ona Allah İbrahim'e, cedimiz İbrahim'e, İshak'a nimeti ihsan etmiş, tamamlamışsa sana da öyle tamamlayacak dedi. Resulullah Efendimiz de oradan geliyor zaten Hazreti İbrahim'den aynı şekilde. O da o duayı yapmıştır. Ayete uygun dua. Ona nasıl nimetini tamamladınsa, onu ve ehlini nasıl mübarek kıldınsa bereketli kıldınsa, onları nasıl selamette kıldınsa, beni ve ehlimi de öyle selamette kıl. Dua edenlerde Evet Resulullah Efendimiz'i de onun ehlini de Hazreti İbrahim'in, İbrahim'i ve ehlini nasıl selamette kıldınsa, nasıl mübarek kıldınsa evet, Resulullah Efendimiz'i de öyle selamette ve mübarek kıl dedik. Biz ona dua mı ettik? Evet ona dua ettik. Ama aslında kendimize dua ediyoruz. Burayı asla göz ardı etmemek gerekir. Nasıl dua ediyoruz kendimize? Onun bizim duamıza ihtiyacı yok. Bizim onun duasına ihtiyacımız var. Bu duanın bizim üzerimizde gerçekleşmesi gerekir. Nasıl? Allahu salli ala Muhammed. Allahümme barik ala Muhammed diyoruz ya. Ve ala Ali Muhammed. Muhammed'i ve onun ehlini Selamette kıl, mübarek kıl. O zaten selamettedir. Önemli olan bizim onunla selamette olmamızdır. Ona iman edip, ona tabi olup, ona tabi olmakla, onun yolunda yürümekle selamette olmamızdır. Evet, mübarek, bereketli, sürekli olan demektir. Onun yolunu, onun o taşıdığı vahyi sürekli kıl. Nerede? Kendimizde, gönlümüzde, bulunduğumuz yerde sürekli kıl. Sürekli kıl demek yetmiyor tabii. Bunun için bizim çaba gayret sarf etmemiz gerekir. Yani ben bunun için çaba gayret sarf etmem lazım ve edeceğim demektir bu. Bu söz vermektir. Devamından ne diyor? İne ki mecid. Muhakkak ki sen hamid ve mecid Bu kilit. Bütün mana burada yatıyor ayetin sonunda, duanın sonunda, selavatın sonunda eğer Allah'ın isimleri geliyorsa orası kilit manadır. O söylenen ayetin ya da duanın ya da selavatın manası o kilitte gizlidir. İnneke muhakkak ki sen hamid ve mecidsin. Hamde layık olansın, övgüye layık olansın. Bu durumda ne demiş olduk? Seni övüyorum ya Rabbi. Buna beraber evgeye layık kıldığın Muhammed'ini övüyorum. Muhammed'at'ın övlen demekti. Övüyor, seviyor, takdir ediyor. Buna beraber tabi oluyorum. Onunla selamette oluyorum. Selamete davet ediyorum. Mübarek olmaya, bereketli olmaya, yani bitmeyen, tükenmeyen nimete davet ediyorum. Hem o nimete koşuyor, hem o nimete davet ediyorum. Bereket bu demek, mübarek bu demektir. Ve bu ebedi nimettir. Hemidun mecid. Allah, evet mecid, şerefli demek. Allah'ın şerefli kıldığı, Allah'ın tecellisiyle şeref bulan demektir. Allah arşa, arş mecid dedi. Şerefli arş. Neden arş şereflidir? Allah tecelli ettiği için oradan, arştan bütün kainata hükümran olduğu için, bütün kainata arştan hükmettiği için. Evet, bu durumda aslında ne demiş oluyoruz? İnsanda da bir de arş vardır. Ya Rabbi, benim arşıma, gönül arşıma hükümran olan sensin. Beni gönül arşıma tecelli edip, gönül arşımı beni şereflendir diyorsun. Evet, ben senin peygamberinin yolundayım onun ehlinin yolundayım, ona tabi olanların yolundayım. Öyle ki, gönül arşıma tecelli edesin, senin tecellinle şerefleneyim diye, kendine dua ediyorsun. Evet, Resulullah Efendimiz'e selavati okurken kendine dua ediyorsun. Ama eğer bu sadece laftan ibaret kalırsa, yani bir harekette bulunmazsan, bir çaba gayret saf etmezsen, bu sende imana dönüşmez, ahlaka dönüşmez, amele dönüşmezsen sadece yani işin lafında kalmış olursun, laf söylemiş olursun, hiçbir mana ifade etmez. Onun için bunu söylerken ne söylediğimizi bilmemiz gerekir, yetmez, gerekeni yapmamız gerekir. Yani biz Resulullah Efendimiz'e selavat getirince, neden selavat getiriyoruz? Yani biz Resulullah Efendimiz'e dua ettik, onu yücelttik, öyle mi? Allah bizim duamızı kabul etti, O'na şeref verdi, O'na ikram etti mi diyeceğiz, harşa. Tam tersine, bizim O'na olan selavatımız, O'nun selavati bize olsun diyedir. Selamı vermek sünnet, almak farzdır çünkü. Allah emretti, bir selamla selamlandığınızda ya daha iyisiyle ya da aynı ile mukabele edin dedi, selamı verin dedi. Evet, selamı getirdiğimizde, selavatı okuduğumuzda, Resulullah Efendimizin de bize duasını almış oluyoruz. Onun ehlinin de, onun yolunda yürüyenlerin de, hem ehlibeytin beytin, onun soyundan gelenlerin, evet, imamların, imamlarımızın, hem de, güzellikle ona tabi olanların, onun ehli Beyt dedikleri, mesela, Selman benim ehli beytimdendir. Selman Farisi'dir. Selmani Farisi. Ebuzer Zer beytimdendir. Bilal ehli beytimdendir. Ev halkı. Eğer biri bütünüyle ona tabi olduysa, her şeyiyle onun arkasında yanında durduysa, onun ehlibeytidir beytidir. Onun yolunda yürüdü, onun taşıdığını taşıdıysa, O'nu taşımada O'na yardım ettiyse O'nun ehli beytidir. Bütün müminler için ehli beyt olma imkanı vardır. Evet duamızı adına böyle yapıyoruz. Buna beraber ehli olmayı diliyoruz, dilenmişiz. Bütün müminler için böyle bir kapı açık. Beni de ehli beytten kıl dedik. Beni de onunla beraber onların selamette olduğu gibi selamette kıl dedik. Mübarek kıldığın gibi mübarek kıl dedik. Çünkü sen hamid ve mecidsin. Bütün şeref sana aittir. Gönül arşıma tecelli et dedik. Şereflendir dedik. Evet kısaca böyle olsun. Evet kardeşimize de selam olsun inşallah. Efendim İstanbul Çerkezköy'den Nurhan Aysal. Selamun Aleyküm efendim. Aleyküm selam. Birkaç gün önce Veysel kardeşimin eşi ile yeni tanıştım. Etrafınızdaki herkes böyle tatlı ise ben nasıl bir nimete kavuştum? Ne yaptım da sizinle beraber kocaman bir aileye kavuştum? Bilmiyorum ama kesinlikle bu Allah'ın lütfu ve sizin bereketinizle kalpleri birbirine bağlamasıdır. Onunla kulaklarınızı çok çınlattık. Gece yarısını geçmişti saat. Sohbetimiz Allah ve sizdiniz bir türlü sonunu getirip kapatamıyorduk. Görüşmemizi sonlandırdıktan sonra uyumak için hayli geçti saat. <gülüyor> saat 3 olmuştu. Artık namaza kalkamam derken 2 saat sonra uyandırıldım. Namazı kıldım. Tesbihimi çektikten sonra rabıta yaptım. Beyaz ihram içinde sizi gördüm. Sema ediyordunuz. Dönen alem içinde giderken hızlanan bir hızla o alemle beraber dönerken, o aleme karışıp gözden kayboldunuz. Bir iki kere Kabe'yi gördüm. Aynı anda uyumuşum ve kızım diyen bir sesle uyandım. Çok mutlu oldum. Bütün bunlardan ne anlam çıkarmalıyım? Bütün kardeşlerimize selamlar, hasret, muhabbet, saygı ve hürmetle ellerinizden öperim. Allah'a amenet olun. Siz ve sevdikleriniz ve sizi sevenler hep duamda, duamdasınız. Aşkın, muhabbetin bize neler kazandırdığını aslında kardeşimiz anlattı, izah etti. Allah ayet-i kerimede öyle buyuruyordu sahabeye. Dolayısıyla kıyamete kadar hükmü geçerli olan ayettir bu. Bütün ayetler böyledir. Siz daha önce birbirinize iken. Allah kalplerinizi birbirine ısındırdı, birleştirdi. Allah sizi birbirinize sevdirdi. Daha önce bir ateş çukurunun tam kenarındayken evet, Allah sizi oradan kurtardı. Eğer siz bütün dünyayı vermiş olsaydınız bu sevgiyi, bu yakınlığı, bu beraberliği, bu ülfeti aranızda tesis edemezdiniz. Bunu Allah yaptı dedi. Eğer birileri birbirini Allah için seviyorsa, bunu Allah yapmış. Öyle söyledi. Bütün dünyayı versen böyle bir sevgiyi kazandıramazsın. Bu mümkün değil. Yani birinin bize iyilik yapması yaptığından dolayı onu sevmemiz başka bir şeydir. Allah'ın gönlümüze o sevgisiyle tecelli etmesi başka bir şeydir. Bunu tadan bilir, bunu yaşayan bilir. Elbette ki eğer Allah bir kuluna böyle bir muamelede bulunuyorsa Allah'ın onun sevdiği bir tarafı vardır. O ona layık olduğu için Allah bunu ikram ediyor. Bununla beraber Allah mutlaka kuluna öğretir, kuluna gösterir. Ama her ne olursa olsun muameleyi yapan Allah'tır. Onu bir vesileyle yapar. O muhabbeti de bir vesileyle ikram eder. O yakınlığı da bir vesileyle ihsan eder, ikram eder. Gösterirken o gösteriyor yalnız. O da bilelim diyedir, anlayalım diyedir. Gönlümüz mutmain olsun diyedir. Onun için ısrarla söylüyoruz. Her şey açtan, muhabbetten ibaret. Bize kazandıracak olan o sevgimizdir, aşkımız, muhabbetimizdir. Kaybettiren de muhabbetsizlikimizdir. Ne kadar seviyorsak o kadar ciddiye alırız. Ne kadar ciddiye alırsak o kadar severiz. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Yolumuza, yolumuzda cehd edenlere yolumuzu açarız. Mutlaka cehdimiz olmuş, çabamız, gayretimiz olmuş ki Allah yolu açıyor. Yoksa sadece böyle nasıl sevilebilir durup dururken? Evet. O saf Allah'ın ikramıdır. Herkese bu ikramın yapılmasını beklemek de doğru değildir. O ikram ediyor. O neyi, kime, ne zaman ikram edeceğini en iyi bilendir. Hamd edilmesi, şükredilmesi gereken nimet. Eğer o bizi sevse biz birbirimizi sevemezdik. Onun sevgisiyle birbirimizi seviyoruz. Evet. Bizi birbirine sevdirdiği için, kendini sevdirdiği için, tanıttığı için Allah'a hamdolsun. olsun. Aleyküm. Efendim Şanlıurfa'dan Necdet Zencilci. Esselamu aleyküm hocam. Aleyküm. Hocamı çok seviyorum, ellerinden öperim. Cuma namazından sonra zikir yaptık. Zikirde kendimi gördüm ama yüzüme nur gelmişti. Kendime çok baktım. Mühteşem bir güzellikti. Utandım. Orada hocamdan utandım. Söylemedim. Hocamın yanına gidince içimdekileri içimdekileri hepsini söyleyeceğim diyorum. Hocamı görünce her şey bitiyor. Dilim tutuluyor. Allah'a ameliyat olun. Hocamı çok seviyorum. Bana dua etsin. Allah razı olsun. Bu da Allah ona onu gösteriyor. Evet, hep beraber Allah dedik, la ilahe illallah dedik. Bu durumda Allah onun o gönül aynasına onu aksettirip onu ona gösterdi. Allah deyince, Rabbine dönünce evet yüzünün nasıl nurlandığını, nasıl bir hal aldığını Allah ona gösterdi. Bu durumda neyi anlaması gerekir? Evet, Allah demenin La ilahe illallah demenin, Allah'ı sevmenin, Allah'ın hesabını, hesabını yapmamızın bizi nasıl güzelleştirdiğini, nasıl nurlandırdığını. Evet. Anla dedi ve gerekeni yap kurum dedi. Evet. Efendim bir izleyicimiz iyi geceler. İyi geceler. Eğer üç harfliler ya da nazar etkisi yaşantımızda sürekli haksızlıklara uğramamıza neden oluyorsa işlerimiz, ilişkilerimiz sürekli akıl almaz biçimde kötü gidiyorsa, enerjimiz düşükse, ağzı dualı yaşlılara, ihtiyacı olanlara maddi manevi yardım eden biri olunmasına rağmen bundan kurtulmak için değerli hocam ne yapmalı? Bana bu konuda yardımcı olursanız yardımcı olmanızı sizden rica edebilir miyim? Çok teşekkür ederim. Evet. Önce kardeşimizin Bakışını değiştirmesi gerekir, düzeltmesi gerekir. Daha doğrusu üç harfler deyince kardeşimiz cinleri kastediyor tabi. Onlar da Allah'a kullukla emrolunmuş olunmuş bakluklardır, kullardır. Allah ayet kelimesi de buyurdu ya ben insanları ve cinleri bana abd olsunlar diye yarattım. Buna beraber cinlerin kafirleri İblise tabi olanlara şeytan deniyor. Onların insanlar üzerinde hiçbir etkisi olmaz. Hiçbir yetkisi olmaz. Ama Allah'ın ihlaslı kulları üzerinde. Eğer biri şeytani dinliyorsa, şeytanın peşinden gidiyorsa, şeytandan korkuyor veya endişe ediyorsa, şeytandan, cinlerden, zaten mümin olanları insanlara zaten zarar vermez, sıkıntı vermez. Onlar mümin zaten. Bunun için önce onlardan korkmaması gerekir, endişe etmemeleri gerekir. Onlara bir güç, bir kuvvet vermemesi gerekir. Allah'ın emri böyledir. <gülüyor> Onlar hiçbir şekilde insana ne zarar ne de fayda verebilirler. Onlar gaybi bilmezler. Hiçbir şekilde bir şey öğretemezler. Önce bunu silmesi gerekir. Önce cinleri, şeytanları, üç harfleri, beş harfleri unutması gerekir. Bize düşen Rabbimizle beraber olmaktır. Allah ile beraber olmaktır. Rabbim benden ne istiyor demektir. Eğer bunu söylersek, ötekini perdelemiş, ötekini kenara itmiş oluruz. Yoksa onları ciddiye almış oluruz. Hiç farkında olmadan, onlara güç, kuvvet verdiğimizde, yetki verdiğimizde, hiç farkında olmadan onları Allah'a şirk koşmuş oluruz. Önce bundan kurtulmak gerekir. Tövbe edip istiğfar etmek gerekir. Bunu silmek gerekir. Rabbim benden ne istiyor demek gerekir. Kur zaten budur. Ya Rabbi, sen benden ne istiyorsun? Nasıl yapmamı istiyorsun? Nasıl olmamayı istiyorsun? Nasıl yaparsam sevgine layık olur, rızana layık olurum, razı olursun. Kul zaten bunu söylediğinde, gönlünü Rabbine böyle açtığında, yapmak için, çaba göre sarf etmek için bunu Rabbinden istediğinde, Allah onun gönlüne ne yapması gerektiğini söyler, vahyeder. O da gerekenin yaptığında, evet, bunun karşılığında Rabbinin rızasını kazanır yakınlığını kazandır, yardımını kazandır, sevgisini kazandır. Onun isimlerini, güzelliğini kazandır. Hz. insan olur. İnsan da bu zaten, kul bu, abd bu zaten. Yok, Rabbini bırakıp başka şeylerle meşgul olursa, şu şöyle yapıyor, bu böyle yapıyor, işler şöyle ters gidiyor, şöyle doğru gitmiyor, acaba Oursuzluk mı var, acaba cinler mi yaptı, acaba şeytanlar mı yaptı, acaba büyü mü oldu, acaba nazar mı oldu deyip böyle şeylerle uğraşırsa, kendini de unutur, Rabbini de unutur. Zaten iblis de bunu istiyordu, şeytan zaten bunu istiyor. Rabbini unutsun, Rabbinin rızasıyla, kulluğuyla meşgul olmasın, neyle meşgul olursa olsun diyor. Meşgalesi meşgul ettirmek. Gayesi yoldan alı koymak. Allah'a gitmekten, yaklaşmaktan arı koymak. Rabbimizi zikretmekten arı koymak. Derdi bu zaten. İşi bu. Bununla beraber insanı ümitsizliğe düşürmek. Ümitsizlik şeytandandır buyurdu. Evet. Rabbimize güveniyoruz. Rabbimize tevekkül ediyoruz. Rabbim Allah'tır diyoruz. Güvenilmeye layıktır diyoruz. Allah kafidir diyoruz. Allah bana yeter diyoruz. Yeterlidir diyoruz. Bunun içinde hiçbir şeyden endişe etmiyoruz. Korkmuyoruz. Hiçbir şey bizi sıkıntıya düşürmesin, düşürmemelidir. Rabbim Allah'tır deyip Rabbimizin rızasıyla, kulluğuyla, kul olmakla meşgul olduğumuzda göreceğiz ki evet her şey yoluna girer. Daha doğrusu önce gönlümüz yoluna girer, Allah'ın yoluna girer. Gönlümüz Allah yoluna girince, Allah'a dönünce işler evet, düzelir. Şeytan oraya yol bulamaz. Üç harfleri oraya yol bulamaz. Hiçbir şey oraya yol bulamaz. Çünkü Allah bizi koruyor. Onunla beraber olmuşsun. Evet. Bunun için Rabbimize güvenip tevekkül etmemiz gerekir. Kardeşimizin hasbunallahu ni'mel vekil zikrini çekmesi gerekir. Allah bana yeter. Allah bize yeter. Allah bizim vekilimizdir. O ne güzel vekildir dememiz gerekir. Efendim Şanlıurfa'dan Adnan Yavuz Allah'ın selamı <gülüyor> Efendimizin ve tüm diğer TV ailesinin üzerine olsun. Bir sorum olacak kazandığımız paranın hesapta olmayan sebeplerden ötürü her ay çabucak bitmesinin sebebi ne olabilir? Yani efendim Allah'ın hesabında bir eksiklik mi yapıyoruz? İmtihan mı yoksa olması gereken mi anlamadık? Her zaman böyle olması beni düşündürüyor. Efendim tam anlatamadım. Beni mahsur görün. Sizi çok seviyoruz. Allah razı olsun. Anlatamasa da biz anladık ne demek istediğini. Evet. Bereket yok demektir. Bereket. Eğer Allah kazancımızı bereketlendirirse o az da olsa evet, bereketli olduğu için bütün ihtiyaçları karşıladığı gibi Evet, fazlası da kalır. Neden fazlası kalır? Allah bereketlendirmiş ya, onunla bir de ahiretini kazansın diye. Allah'ın emrini yerine getirip infak etsin, ikram etsin diye. İkram edince ne olur? İkram edince kerim ismi tecelli eder. Bir de manevi olarak kazansın diyedir. Sorun var. Nerede sorun var? Evet Her ay kazancından mutlaka fakirlere, yoksullara, ihtiyaç sahiplerine bir pay ayırması gerekir aylık olarak çalışan bütün kardeşlerimiz böyle yapmalıdır. Aylığından fakirlere bir pay ayırmalıdır ki Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Evet, müminlerin mallarında fakirler için Allah bir pay ayırmıştır. O payı ayırıp vermek gerekiyor. Yani e, toplayayım zekatım olsun zekatımı vereyim değil. Her ay evet fakirlere bir pay ayırsın, görecek. Hem e, kendisine yeter hem de yardım etmek için imkânı olur. Evet. Efendim İstanbul'dan Cüneyt Alı Selamun Aleyküm. Peygamber Efendimiz Peygamber Efendimiz bir duasında tembellikten korkaklıktan da cimrilikten Allah'a sığınırım diyor. Bu üç kötü hastlete şifa için hangi esmaları, zikri, tefekkürü tavsiye edersiniz? Evet. Bunun için Hangi duayı, hangi ayeti ya da hangi ismi zikrederse etsin mutlaka beraberinde tefekkürün de olması gerekir ki imana dönüşsün. Tefekkür olmadan imana dönüşmez. Tembellikten Allah'a sığınırım dedi. Aslında müminlere ne yapıyor? Yol gösteriyor. Eğer tembellikiniz varsa bu durumda bundan Allah'a sığının ki bu tehlikeli bir şeydir. Allah'a sığın demek, bu Allah'ın gazabına sebep olur. Bu kaybetmemize sebep olur demektir. Eğer birinde tembellik varsa, o da bunu görüyor ve biliyorsa, evet hangi ismi zikretmesi gerekir? Allah'ın feal ismini. Allah her an bir iştedir. Allah fealdır. Fealdir. Yani sürekli takdir edip takdirini yerine getirendir. Onun için esmadan hiç Allah'ın Tembel diye bir ismi var mıdır? Yok. Tembel, faal olmanın tam tersidir. Bu durumda tembellik bizi Allah'tan uzaklaştırır. Faal isminin tersidir çünkü, zıddidir. Onun için faal ismini zikretmek gerekir. Rabbim faaldır. Ya Rabbi faal isminle bana tecelli et. Allah her an bir şeyinde, bir iştedir. Ya Rabbi beni de kendi yolunda her anda bir işte, bir ibadette, bir kullukta eyle ya Rabbi. Evet, deyip dua etmesi gerekir. E, faal ismiyle beraber. Eğer biri korkuyorsa, bu durumda bir eksiklik var. Nerede? Allah'a tevekkül edememiş. Allah'a güvenememiş. Allah'ın kendisini koruduğuna iman edememiş demektir. Biliyor ama bilgisi imana dönüşmemiş. Bu durumda Allah'ın vekil ismini zikretmesi gerekir. Vekilim sensin ya Rabbi. Sana tevekkül ediyorum, sana güveniyorum, kendimi de sana teslim ediyorum deyip Allah'ın vekil ismini zikretmesi gerekir. Tembellikten, korkaklıktan, ve cimrilikten. Evet, bir de cimrilikten. Bunun için de Allah'ın e, Kerim ismini, Vehhab ismini zikretmesi gerekir. Sen Kerim'sin, ikram edensin. Eğer ben ikram edersem, bana ikrami ikram edensin. Evet, Allah ayet-i de buyurduğu gibi onlar ruhlarındaki cömertliği, kerimliği artırmak için verirler, infak ederler, sadaka verirler. Cömert olmak istiyorsak, kerim olmak istiyorsak, yani cimrilikten kurtulmak istiyorsak vermemiz gerekir. Allah neyi vermişse onu, ne? onlara rızık olarak verdiğimizden infak ederler dedi Allah. Müminleri anlatırken, infak ettikçe ne olur? Verdikçe kerim oluruz, ondan da kurtulmuş oluruz. Bunun içinde Allah'ın kerim ismini zikretmek gerekir. Evet. Efendim İstanbul'dan Orhan adlı. Selamun Aleyküm hocam. Aleyküm Biz ailece sizi severek dinliyoruz. Sizi çok seviyoruz. Dua istiyoruz. Allah razı olsun. Mutlaka müminler birbiri için duadadır. Bu duayı dil ile yapıyor. Bütün gönlüyle yapıyor. Ya Rabbi sana iman eden, seni Rabbi olarak kabul eden, La ilaha illallah, Muhammedun Resulullah diyen, evet. herkesi selamette kıl diyoruz. Herkese selam yurdunu, cennet yurdunu kazanmaları için onlara imkan ver diyoruz Ya Rabbi. Onları oraya layık hale getir Ya Rabbi. Layık olmaları için onlara yardım et Ya Rabbi diyoruz. Sana dost olmaları için, sevgini dostluğunu kazanmaları için onlara yardım et diyoruz. Evet, her birimiz mutlaka birbirimize böyle dua etmemiz lazım. Allah hepimize selamette olma, selam yurdunu kazanma, Allah'ın rızasını, dostluğunu kazanma imkanı verip bunu kazanan kullarından eylesin inşallah. Amin. Efendim, koca elinden Türkan Sultan Selamun Aleyküm sorum. Babam 87 yaşında ve banyo yaptırırken belden aşağı da yıkamak zorundayım. Çünkü babam temizliğini yapamıyor. Orada taharetini de ben yaptırıyorum. Belden aşağıyı görüp dokunduğum için bana günah yazılıyor mu? Veya bana etkisi ne olur? Ne yapmam gerekiyor? Hocamı dinlemediğim gün sanki bir tarafım eksikmiş gibi geliyor. Diğer TV özlemle takip ediyorum. Ve sizleri çok seviyorum. Rabbim sizlerden razı olsun inşallah. Evet. Ne kadar mübarek biri. Hem babanın babasının hizmetini yapıyor. Mutlaka belki bunun yanlış olabileceğini ya da günah olabileceğini düşünmüş veya birileri düşündürmüş ki böyle bir soru soruyor. Eğer hizmetini yapıyorsa on kazandıysa bununla beraber bir de hizmeti böyle yaptıysa bunu yapmak zorunda kalıp bunu yaptıysa evet, on değil bin kazanır bu sefer. Buradan kazanacağı şerefi belki hiçbir yerden kazanamaz. Buradan kazandığını hiçbir yerden kazanamaz. Eğer iş başa düşmüş ve mecburiyetten onu yapıyorsa nasıl günah olur? Söyledim. Buradan kazandığı şerefi hiçbir yerden kazanamaz desem yeridir. Allah yardımcısı olsun. Allah onun o hizmetinde ona yardımcı olsun. Hizmetini mübarek etsin inşallah. Arkadaşlar da uyarıyorlar, programımızın sonuna da gelmişiz efendim. Nasıl yapmamızı bilmiyorsunuz efendim. Biraz daha devam edelim. Tamam efendim. Evet. Eski sorular bir hayli fazla birkaç defadır uzatıyoruz. Evet. Uzatalım biraz. Tamam efendim. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.